174 numaralı konu Hazreti Peygamberin Ensar'dan 12 vekil seçmelerini istemesi. Evet, Hazreti Peygamber Ensar'a hitap ederek içinizden 12 kişi seçiniz. Bunlar kavimleri içerisinde kalmakla birlikte benim vekillerim olsunlar." buyurdu. Bunun üzerine Ensar 9'u Hazrek, 3'ü de Efs kabilesinden olmak üzere 12 kişi seçtiler.